Zerre Hidayet-i Kur'aniyenin şu ağından. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyhel Aziz. Cenab-ı Hakk'a nazır ve ona vasıl olan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sayfeleri mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir. Adi bir yol kapandığı zaman bütün yolların kapanmış olduğunu te etmek cehaletin en büyük bir şahididir. Bu adamın meseli gayet büyük askeri bir karargahı havi büyük bir şehirde karargahın bayrağını görmediğinden sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkarına veya teviline başlayan adamın meseli gibidir. İlem eyühel aziz her şeyin batını zahirinden daha ali, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi Hayatça daha kavi, şuurca daha tamdır. Ve zahirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak batından zahire süzülen zayıf bir tereşuhtur. Yoksa batın camit, meyyit olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur. Evet, karnın miden evinden, cildin gömleğinden ve kuvve-i senin kitabından nakış ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh alemi melekût alemi şehadetten alemi gayip dünya ve ahiretten daha ali ve daha yüksektir. Maalesef nefse emmare hevayi nefsiyle baktığı için zahiri hayatlı ünsiyetli bir perde gibi meyyit ve zulmetli ve bahşetli zannettiği batın üstüne serilmiş olduğunu görüyor. Hilem eyühel senin yüzün vechhin o kadar küçüklüğü ile beraber geçmiş ve gelecek bütün insanların adedince kendisini onlardan ayıran ve tarif eden nişan ve alametleri havi olduğu gibi yüzünü teşkil eden esas ve erkanında da bütün insanlar ittifaktadır. Bütün insanlarda biri tevafuk, diğeri tehaluf olmak üzere iki cihet vardır. Tehaluf ciheti saniin muhtar olduğuna tevafuk ciheti ise Saniye vahidi ehad olduğuna delalet ederler. Bu iki cihetin bir kasıın kastiyle bir muhtarın ihtiyariyle bir müridin iradesiyle bir Alimin ilmiyle olmadığını tevehhüm etmek muhalaatın en acibidir. Fesübhan Allah yüzün o küçük sayfesinde nasıl gayri mütenahi nişanlar derced ki göz ile okunur da nazar ile yani akıl ile görünmez. İnsan neviinde şu tehalüf ile beraber buğday, üzüm, arı, karınca nevilerindeki tevafuk kör tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşikardır. Madem ki kesretin böyle uzak, ince, geniş ahval ve etvarında da tesadüfün müdahalesine imkan yoktur ve tesadüfün elinden mahfuzdur ve ancak bir hakimin kastı ve bir muhtarın ihtiyarı ve semî basir bir müridin iradesinin daireyi i tasarrufundadır. Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin âlemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir. İlem eyühel aziz. Şeytanın ilka etmekte olduğu vesveselerden biri. Yahu şu koyun veya inek eğer Kadir ve Alîm-i Ezeli'nin nakşı mülkü olmuş olsaydı bu kadar miskin bir çare olmazlardı. Eğer batınlarında, içlerinde alim, kadir, mürid bir saniin kalemi çalışmış olsaydı, bu kadar cahil, yetim, miskin olmazlardı diyen ve cinli şeytanlara üstad olan ey şeytanın cenab Cenabı Hak her şeye layıkını veriyor ve maslahata göre veriyor. Eğer atası inamı bu kaydeden hariç olsaydı senin eşeğinin kulağı senden ve senin üstatlarından daha akıllı, daha alim olması lazımdı ve senin parmağın içinde senin şuur ve iktidarından daha çok bir şuur, bir iktidar yaratırdı. Demek her şeyin bir haddi var. O şey o had ile mukayyettir. Kader her şeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir. Feyyazı mutlaktan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Malumdur ki Dahilden harice süzülen cüzü ihtiyarı mizanıyla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin müsaadesiyle, hakimiyeti esmanın, nizam ve tekabüliyle feyz alınabilir. Mahaza Şemsin azametini bir kabarcıkta aramak akıllı olanın işi değildir. İlem eyuhelaziz, insan hikmet ile yapılmış bir masnudur ve sahniin gayet hakim olduğuna. Yaptığı vuzuhu delalet ile sanki mücessen bir hikmetin nakkaşedir Tecesüt etmiş bir ilmi muhtardır. İciad etmiş bir kudreti basi olduğu gibi öyle bir fiilin mahsulüdür ki istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor. Öyle bir inan ve ihsanın kesifidir ki bütün hacatına vâkıftır. Öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki Bünyesine lazım ve münasip şeyleri bilir. Bu malumat ile her şeyin maliki olan malikinden nasıl tegafül eder? Ve bütün cinayetlerini bilen, hacatını gören, vaveylalarını işiten, semi, basir, Alim, mucib olarak üstünde bir rakibin bulunmamasını nasıl tevehüm edebilir. Ey, nefse emmare, Ne için kendini hariç tevehüm ediyorsun. Eğer evamire imtisal dairesinden çıkarsan, ya herkesin ayağını öpercesine müraat ve ihtiram etmeye mecbur olursun veya ehemmiyet vermeyerek zalimi alel kül olacaksın. Bu yük ağırdır, taşıyamayacaksın. En iyisi ecnebi olan şirki terk ile mülkullah'ın dairesine gir ki rahat edesin ve illa sefineye binip yükünü arkasına alan ebleh adam gibi olacaksın. İlem eyel aziz, bir insanı yaratan Halık'ın Alemi müştemilâtı ile beraber yaratmasında bir buht, bir garabet yoktur. Zira bir insanın yaratılışı içerisinde bulunan eşyanın yaratılmasından ibaret olduğu gibi âlemin de yaratılışı müştemilatının yaratılışından ibarettir. Ve keza insan âleme bir enmuzeç ve küçük bir fihristedir. Çünkü kavunun hâlikı çekirdeğinin hâlikından başkası olması mümtenidir. İlem eyyühel aziz senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdut, ömrünün günleri madud ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa, fani ömrünü fani şeylere sarfetme ki fani olmasın. Bâkî şeylere sarfet ki bâkî kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Bu 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse ilâ maşallah semere verecek yüz tane ağaç olur. Aksi takdirde, ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik, senin o yüz senelik ömründe şeriat suyu ile iska ve ahirete sarfedilirse alemi bekada ilelebet semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh, semeredar yüz tane hurma ağacını terk ve yüz tane çekirdeklerine kanaat ile aldanırsa. O adam hutameye cehenneme hata bulmaya layıktır. İlem eyühel aziz, evham, şübehat, dalalatin menşe ve mahzenlerinden biri nefis kendisini kader ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Sonra tecelliyata mazhar olanlardan birisinin mevkiinde kendisini farz eder, onda fena olur. Sonra başlar bazı teviller ile o şeyi de Allah'ın mülkünden tasarrufundan çıkartır, kendisinin girmiş olduğu şirke hafiye girdirir ve şirke hafiyeden aldığı bazı halleri o masuma da aksettirir. Hülasa, nefsi emmare, deve kuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder veya sofestayi gibi münakaşa edenleridir ki vekilleri birbirini reddeder. Tearuzan, tesakutan kabilinden hiçbirisi de hak değildir diye hükmeder. İilem eyühel aziz. Gafil nefis ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünya ile bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silah vardır. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için ahireti düşünmekle ümit var olur. Ahiret için lazım olan amal külfetine gelince Gaflet veya tegaful ile ondan da kendisini kurtarır. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor. Ancak sefere gidenler gibi görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Bazı dünyevi işlerini ebedileştirmek için şöyle bir desisesi de vardır ki: Matluplarımın dünyada semereleri olmasa da esasları ahiret ile muttasıl ve ahirette faydeleri vardır diye müteselli oluyor. Mesela ilim gibi dünyada menfaati olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekle kötü ciheti altında yutturur. Hülasa nefis deve kuşu gibidir, şeytan sofestayi, hava da bektaşiyidir. İlem eyülaziz, halkı eşya hakkında mucibe külliye sadık olmadığı takdirde. Salibei külliye sadık olur. Yani ya bütün eşyanın haliki Allah'tır veya Allah hiçbir şeyin haliki değildir. Çünkü eşyanın arasında muntazam tesanüt ile halk ve yaratmak tecezziyi kabul etmez bir küldür. Baziyet yoktur. Ya mucibi külliye olacaktır veya salibei külliye olacaktır. Başka ihtimal yok. Her şeyde illetin ademini tevehüm eden vehmin vahi hükmünde bir kıymet yok. Binaen aleyh edna bir şeyde halikiyet eseri göründüğü zaman bütün eşyada tahakkuk eder. Bekeza halik ya birdir veya gayri mütenahidir. Evsat yoktur. Zira sani de hakiki olmazsa kesire hakiki olacaktır. Kesire hakiki ise gayri mütenahidir. Mahaza Nuru neşredenin nursuz, icad edenin vücutsuz, icab ettirenin vücutsuz olması muhaldir. Ve keza, ilim sıfatını ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz, ihtiyarı verenin ihtiyarsız, iradeyi verenin iradesiz, kamil şeylerin sani gayri kamil olduğunu telkki etmek muhaldir. Ve keza, aynı tersim basarı tasvir ve nazarı tenvir edenin basarsız olduğunu düşünmek, ancak basar ve basiretten mahrum olan adamın işidir. Mahaza, masnudaki kemalat, tamamen sanideki kemalden akan bir feyizdir. Fakat kuşlardan yalnız sineği gören, tanıyan bir mikrop, kartalı gördüğü zaman, bu kuş değildir der, çünkü sinekteki şeyler onda yoktur. İlem <gülüyor> eyyüelaziz! Nefs-i en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse ey devamı isteyen nefis, daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur al ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesimiz zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i ilahiyeden birisinin hayt-ı ile temessük ki Adem deryasına düşmesin. Ey nefis seni tutup düşmekten muhafaza eden zatı Kayyûm'a dayan, senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhtesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat olasın. İlem Eyühel aziz, sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin ve elin onu icad etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten aciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et bakalım. Şecereyi kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santralı olarak bir ağzı yap. Elbette yapamayacaksın. Öyleyse Allah'a şirk yapma. İnne şirk'e lezulmun azim.